Efendim, merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsın Karagöz'üm? Ben iyiyim de seni pek bilmem. Ben de iyiyim efendim, ben de iyiyim. Şükür halimize. <gülüyor> şükür, şükür. Oo. İki cep yapmışsın. Ha evet. Biri bozuk paralar için, diğeri kağıt paralar için. Anladın, anladım. Ya ne yapayım? 2 hat olunca mecbur ikiledik telefonu. İyi iyi hayırlı olsun da cep telefonlarıyla fazla haşır neştin sakıncaları var biliyorsun değil mi? Ben senin konuya böyle gireceğini bildiğimden aldım önlemini. Aldın mı? Nasıl aldın? Aldım Hacıbatım aldım. Bu <gülüyor> bildiğim bilgileri çürütecek diyorlar aldım. Hadi ya nasıl oluyor ki o iş? Şöyle oluyor mesela sen bana bu telefonların yan etkilerinden bahsedeceksin, ben de çürüteceğim. Oo pek iddialı hez yani. Ee, senin seneni çekeceğime yemez, içmez delil toplarım. Hadi bakalım geliyor o zaman Gelsin bakalım bay bay bay bay bay. Cep telefonlarının yaydığı radyasyon insanlara kanser yapıyor, beyin tümörüne yol açıyor. Düt, yanlış cevap. Almanya'da altı yıldır sürdürülen bir araştırmada böyle bir sonuca rastlanmadı. Ama uykusuzluk ve sinir yaptığı söylenebilir. O niye o? Gelen faturalar yüzünden. <gülüyor> ha, o zaman kötü hava şartlarında dışarıda cep telefonu ile arama yapıldığında Yıldırım'ın çarpma olasılığı birkaç kat artar. Yanlış. Yıldırım ile cep telefonları arasında özel bir sevgi bağı yoktur. Peki, hastanelerdeki hassas medikal aygıtlarına zarar veriyor. Bu yüzden özellikle yoğun bakımda cep telefonları kapatılıyor. Bu da dıt, telefonların değil kullanılması açık kalp ameliyatına bile girmeleri cihazlara zarar vermez. Öyleyse kokpitteki hassas aygıtlara zarar vermesine ne diyeceksin bakalım? Bu da yarı dıt. ama bu da telefonların uçak fobisinden kaynaklanmaktadır ona göre. Yok canım, fobiymiş. Peki maksimum çekim gücündeki üç cep telefonunun mısır tanelerini patlatmak için yeterli olacağı bilgisi olacak? O bir reklamdan dolayı ortaya çıkan bir şey. Bir de on parmağında on marifet olan cep telefonları için geçerli. Benimki mesela menemen yapıyor üstüne de çay pişiriyor. Hey, karagözüm. Hey! Kara gözüm, hey. <gülüyor> Bir telefon aldın ya. Yere göğe sığdıramazsın şimdi. Hadi hadi söylentileri alalım devam. Geliyor bak şimdi. Bazılarına alerji yapıyor. Yanaklarda kaşınma yapıyor diyorlar. Buna da dıt <gülüyor> hacıvat. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda bahsettiğim gibi sadece cepte kaşındı yapıyor cepte. Kısa mesaj yoluyla gönderilen virüslere ne diyeceksin peki? Ben mesaja mesaj demen, Yollayanı tanımadıkça diyor ve bu soruyu da geçiyorum. De bakalım de. Ha dur bakalım. Öldüren kısa mesajlar da varmış Karagöz'üm. Mısır'da bir ara dolaşıyormuş bak. Külliyen yalan, ha Türkiye'de Alacaklı'dan böyle bir mesaj alabilirsin. Hatta bu yolla felç yapan, saç döken mesajlar bile gelebilir. Yani Karagız'ım artık sen bilirsin. Benden uyarmasın. Benden de işin hakikati. İyi bakalım geldik bize ayrılan sürenin sonuna. Ne diyelim günümüz ve gezemiz? Hayrola. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Avvola.